Yok ya. Bir ya. Ya bırak het. her gün günü olmalı. Sadece bir güne eşit şey e, sınırlanmamalı bence. Yani bu anneler günü için de geçerli. Kadınla ilgili her şey için geçerli. Sadece bir güne sınırlanmamalı. Evet. Sıklı hissediyorum. Bir kadar özgür değilsin misin? Onlar kadar özgür olamıyorsun. Hiçbir şekilde olamıyorsun. Yani dünyanın her yerinde böyledir herhalde bu bilmiyorum ama. Hı? Türkiye'de bu daha da fazla. Yaşadığınız şehirde daha da fazla, çünkü çoğunluğun olduğu yerde daha da e, bir sürü çeşit insan olduğu için daha da kötü oluyor. O yüzden haklarımız ve özgürlüklerimizin eşit olmasını istiyorum. Yani erkeklerin kadınlara bakış açısıyla ilgili olabilir. Yani her erkek aynı bakmıyor ama e, geneli Türk erkeklerinde var bu herhalde. Kadına farklı baktıkları için herhalde kadınlar da kendini özgür hissetmiyor olabilir. Yani bakmak var, bakmak var. Yani onu sadece bir kadın olarak görmemeli bence. O sonuçta bir anne, bir annenin evladı o kadın, sadece kadın değil. O yüzden bakış önemli. Erkeklerin bakışları da o yüzden çeşit çeşit olduğu için kadınlar özgür hissedemiyor. Genelde eşimle gidiyorum eve, o yüzden öyle bir şeyim yok. Yalnız hiçbir yere gitmiyorum açıkçası. Aslında bence bu tarz şeyleri bir güne sığdırmak gerçekten çok mantıksız, çok saçma geliyor. Ve e, böyle 8 Mart'ta kadınlara e, özgü şeyler sorulması da çok saçma geliyor. Bunlar sürekli olarak konuşulması gereken şeyler belki de. Ben mesela toplu taşıma araçlarında çok rahatsız oluyorum. Bakışları bile yetiyor bana karşı. E, mesela bir kısa etek giydiğim zaman otobüste erkeklerin bana bakış açısı çok farklı oluyor. Ya da kadınlar da gerçi... Bazı kadınlar da çok rahatsız ediyorlar ama e, ben mesela geç gelirim eve genellikle. E, yani korkmuyorum aslında ama tabii ki insanların bakışlarından rahatsız oluyorum ben. E, yani böyle süre, üzerimizde sürekli bir baskı var. Çok mantıksız. Kötü hissediyorum o bakımdan tabii ki. Ama tabii ki bunlar olduğu için de hani yapmak istediklerimi yapmıyorum diye bir şey yok da e, dünyayı kadınlar yönetse ya da keşke kadınlar yönetse. E, herkes, herkes eşit olsa, daha özgür olsak bence kadınlar olarak daha özgür olsak her şey daha güzel olur. Kadın, erkekleri de kadınlar büyütüyor sonuçta, doğurup emek verip büyütüyorlar. Erkeklerin bakış açısını değiştirecek olan da kadınlar aslında. Ataer, ataerkil olarak değil de, yani ya mesela su içmeye erkekler üşenirler gidip almaya, değil mi? Bunu mesela bir kadından değil de kendileri istese mesela bu şekilde büyütülse erkekler, yani çok ufak bir örnek bu sadece. Bilmiyorum aslında her şeyi kadınlar e, düzeltebilir gibime geliyor dünyadaki <gülüyor> birçok şeyi. Aslına bakılırsa birçok kadına göre şanslı bir nokta değil mi? En azından kendi adıma. En azından okuyabildiğim, kendimi e, geliştirebildiğim bir aileye sahibim. Yani en azından bana bu imkanları sağlayan bir aileye sahibim. Bu benim için çok önemli. Çünkü kendini geliştirebilen, kendi ayaklarınız üzerinde dimdik durabilen kadınlar olabilmemiz çok önemli. Ama maalesef bu ülkede bu şartlara sahip olamayan milyonlarca kadın var. Çok erken yaşta zorla evlendirilen, okuma aşkıyla yanıp tutuşup da okuyamayan milyonlarca kadın var. Ve ben açıkçası bunun acısını ister istemez bir kadın olarak kendilerimde hissediyorum. Ve keşke elimden bir şeyler gelseydi bunu düzeltebilsem adına okumaya daha çok kendimi yönlendirmeye çalışıyorum. Bu arada ben kadın doğuran bir anneyim. Yani bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü bir kadının devamlılığı. En azından bu şekilde düşünen, en azından bu şekilde ayakta durabileceğine inanan bir kız çocuğu yetiştirebilmek adına, bir kadın yetiştirebilmek adına elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu çok kıymetli her şeyden önce. Ne olur ama ne olur yani herkesten bunları rica ediyorum. Kadınların bir aklı var, bir yaşantısı var, bir yaşam biçimi var. Yani bir erkekten bir farkı yok. Emin olun yani her şeyi onlardan daha da iyi yapabilirler birçok konuda. Çünkü kadını üretendir, kadın... Doğurandır. Kadın yaşamın kendisidir. Ya abi, bu hayattır. 3 ha, sene önce feminist tiyatro yaptım sevgili Jalem'le. Çünkü buradan oturduğumuz kotuklardan bunu empati yapabilmek gerçekten kolay değil. Birebir o hayatları görmek ve yaşamak gerekiyor. Yaptığımız kadına şiddetle alakalı bir forum tiyatroydu. E, ve orada sahneye ilk kez çıkan ve ilk kez güldüğünü, kendi hayatının ilk hayır diyen kadınlarla tanışma imkanına sahip oldum. Ve tüylerim diken diken oldu. Aslında ve onlar birçok şeyin eksikliğini o tiyatro sayesinde fark edebildiler o gün. Ya ben dedi hayatımda ilk kez bir şeye hayır diyebiliyorum. İlk kez karşımda bir annem babam var ve ben onlara hayır diretebiliyorum. Düşünebiliyor musunuz bu ne kadar önemli bir şey. Kendi yaşantılarına sahip çıkamayan kadınlardan bahsediyoruz. İşte bizim ülkemizde en büyük sıkıntı bu. Burada başlıyor. Kendi hayatları başkaları tarafından yönlendirilen kadınlar var. Yani sanırım ikinci plana atılığını hissediyorum her defasında. Yani istediğimiz kadar işte e, biz kendimizi geliştirelim veya benim çevremde gelişmiş insanlar olsun, ailem olsun, e, abim, kardeşim, babam, annem. E, kadın olarak kendimi ikinci planda hissediyorum. Bir de sanırım ben bugünü farkındayım. Daha doğrusu anlamını, önemini. Ama farkında olmayan birçok kadın var. Ee, biraz farkındalık yaratmak <gülüyor> gerekiyor diye düşünüyorum. Kadının, kadın olduğuna dair bir fark. yani kendimi okuduğum için özgür hissediyorum. Çalıştığım için özgür hissediyorum. Ama bir yanda ya, tek başıma yaşıyorum. Sonra ailemin yanına gittiğimde, dokuzda onda dışarı çıktığımda bir surat ifadelerinin bile değiştiğini hissediyorum. Ama onların yanında olmadığımda hiçbir problem yok. Yanlarında olduğumda yani saat zaman Zaman olarak bile kısıtlayıcı bir durum bu Yani bunu aslında çoğaltabiliriz Bir sürü örnekleri olabilir Daha vahim durumda olanlar olabilir Belki bunların içinden en şanslısı En farkındalık yaratmaya çalışan Biriyim ama e, e, Zaten politika olarak da e, Siyasi olarak da Eğitim olarak da e, Kadın olarak e, Erkekten ayrılmamın bile bir iticilik olduğunu, bir ikinci plana atılmanın gerektirdiğini, böyle bir gereklilikmiş gibi yansıtıldığını düşünüyorum. İşte bütün konuşmalarda kadına yönelik şeylerle vurgular yapılıyor, iyi şeyler söyleniyor. Fakat uygulamada, pratikte hiç böyle bir şeyden, hiç böyle bir şey söz konusu değil. Yani hani eğer hani bu ayrımcılık başta kalkarsa daha iyiye gidebileceğimizi düşünüyorum ben. Kadın erkek diye e, ayrım yapıyoruz, sokakta yürürken, gece üçte dışarı çıktığımızda. Yani bizim beyin, yani bizim aklımızdaki özgürlük tanımı da bir yere oturmuyor. İstediğimiz filozofi, istediğimiz sosyoloji okuyalım edelim ama bir yerde uygulamada pratikte biz kadın olarak bile tıkandığımızı düşünüyorum. Gece üçte dışarı çıktığımda herhangi bir erkekten değil, herhangi bir kadından bile şüphe duyuyorum artık. Yani burada sadece erkek de kıstas değil. Ama ben bu ayrımcılığı yaptığım sürece, yani şunu demek bile tırnak içinde erkekle kadın eşit demek bile, bunu söz konusu dile getirmek bile bir ayrımcılığın getirdiği bir şey. Bu hiç konuşulmasa daha uygulamada düşünce üzerine değişiklikler olsa, belki bir çözümü olur diye düşünüyorum. Sosyal medyada böyle kadının çile çektiğini görüyoruz gösteren mesajlar hoşuma gitmiyor. Biraz da mutlu olduğumuzu. Çünkü emekçi kadınlar mutlular. Bu yüzden emekçiler bu yüzden çalışıyorlar. Yani mutluyuz. Yani bugün olmasaydı da mutlu olurduk. Evet sıkıntılar var, evet dert yandığımız, dert edindiğimiz ama dertle de görmediğimiz yanlarımız var, yanları var dünyanın. Ama mutluyuz yani emekçi olduğumuz için, çalıştığımız, çabaladığımız için, geleceğe bir şeyler taşımaya çalıştığımız için de mutluyuz diye düşünüyorum. Açık Radyo'yu çok seviyorum. Hı hı. Tek huzura bulduğum yer. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Genel olarak dışarıda dersen hiç yani güvende hissetmiyorum kendimi. Hı hı. Mutlu musun dersen? Şöyle böyle. <gülüyor> Başka da yani. Ama e, hani bayan, kadınlar gününü kutlanması tabii ki güzel duygu uyandırıyor. <gülüyor> yani şey olarak bir şey hissetmiyorum. Kızımın olsun, o oğlumun olsun. Hatta kızım daha üstte. <gülüyor> kızım daha serbest, oğlum daha tutucu yani. <gülüyor> Öyle diyebilirim. şey vermedim, kısıtlama vermedim, vermem de. Önceki Türkiye değil tabii ki. Önceden gece birde bile çıkıp ne bileyim bir akrabama gidebilirdim güvenerek. Şimdi yani akşam 6 bile dese, 5 dese bile şey güvenliği hissetmiyorum Türkiye'yi. Tabii. Ee, bütün bayanların 8 Mart günü kutlu olsun. Kadınlar günü. Başka bir şey yok. Gide eve giderken bir tek güvenliği hissediyorum eşimin yanında. <gülüyor> Başka değil. Gece eve rahat gitmek için işte çeşitli yöntemler geliştiriyorum. Ve çoğunlukla bunda beni rahatlatan hani diğer kadınlarla böyle bir day dayanışma kurmak oluyor ama Çok kolay olduğunu söyleyemem sürekli bir performans halinde oluyoruz hayatta var olabilmek için Nasıl eve gideceğimi düşünmek zorundayım her seferinde Yani sarhoşsam da taksicinin beni taciz etmeyeceğini bilmiyorum Ya da gece sokakta yürürken güvenle eve gidip gidebilip gidemeyeceğim bile bilmiyorum. Gündüz biraz daha rahat ama tacizin zaten hani e, gündüzü gecesi yok genelde. Haline hani gündüz biraz daha rahat, gecelerde sokak biraz daha zorlaşıyor. Buna inat, sokakta kalmaya devam etmeye çalışıyorum kendi adıma. Yani feminist, feminizmle tanışmış erkeklerle olmak daha rahat tabi tekrar aynı şeyi anlatmak zorunda kalmıyorsun en basitinden işte çok şey kürtaj meselesini işte flirt şiddetini falan bunları anlatmana gerek kalmıyor Etrafında biraz öyle insanlardan örmeye çalışıyorsun. Mansplaining biraz daha hani toplumsal bir refleks o kadar doğal ki onlar için. Söz söylerken seni kesmek, ciddiye almamak, kulak vermemek... O kadar doğal ki yani otomatik bir refleks ve bunun aslında yaptıklarının farkında değiller çoğunlukta Yüzleştikleri zaman da reddediyorlar. Yani ben de bazen fark etmiyorum. Çünkü o benim de içselleştirdiğim bir şey oluyor. Eğer görüyorsam, fark ettiysem yüzleşmeye çalışıyorum. Bu ama yani sadece bu konuda değil. Hani etrafımdaki erkeklerin davranışlarındaki erkeklik hani o toplumsal cinsiyetin erkeğe vakfettiği o, e, hali gördüğüm zaman yüzleşmeye çalışıyorum eğer yakın çevremden biri ise diğerinde biraz hani e, hele yani şimdi biraz daha çekilerek duruyorum ama hmm. hani olabildiğince yüzleşmeye çalışıyorum kendimle de yüzleşmeye çalışıyorum galiba 22 23 Olsa gerek. Hani o, o yaşlardaydım. Evet ben bir feministim dediğim ya şu olsa gerek. Ama yani çok kadınlı bir ailede yaşıyorum. Onun bazı avantajları var. Dezavantajları olduğu üzere. E, ve yani onun getirdiği bazı rahatlıklarım olmuş. Sonrasında fark ettiğim. Dünya yerinden oynar. Kadınlar özgür olsa. <gülüyor>